Radyo Tiyatrosu. Eski bir aşk hikayesinin sonu Yazan Jack London Çeviren ve radyoya uygulayan İkbal Gülşen Yönetmen Metin Şoban Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Doktor Lindey, Kamran Usluer Megdi, Alev Özgün Doğ, Haldun Ergüvenç Raki, Ahmet Us Strot, Uğurtan Atakan Bob, Zihni Göktay Bir Adam, Ünal Gürel Harry, Erdal Özyagılar Tommy, Ali Berge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 çok mu kötü doktor? Hayır hayır sadece bir adele burkulması. Bunun için 150 kilometre yol yürümenize gerek yoktu. Şimdi sizi göz açıp kapayıncaya kadar iyileştireceğim. Nasıl olur? Nasıl olacağına iyice bakın da bir daha böyle bir şey olduğunda kendi kendinizi tedavi edersiniz. Ne yapıyorsunuz doktor? Kımıldamayın. Ya! İşte oldu. Şimdi biraz dinlen sobanın başında. Beş dakika sonra hiçbir şeyin kalmadığını göreceksin. Evet... Devam et strot Kağıtları dağıtma sırası sende Doktor sizin bu yöntemi tıpta kullanabilecek kadar iyi bir karateci olduğunuzu bilmiyorum Yavansınız doktor Doktor bir an için adamın parmağını başka bir şeyle karıştırdığınızı sanmıştım. <gülüyor> Elimde satır olduğunu varsayıp tavşan yani ise, ha. <gülüyor> Harikasınız doktor Hadi canım hadi büyütüyorsunuz basit bir şey işte Bir daha burkulursa kendisi de yapabilir Doktor borcum ne kadar Para istemez burası muayenehane değil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 Ne istiyorsun? Bir dakika of. Adam konuşabilecek durumda değil. Yüzü buz tutmuş. Yardım edelim ona. Ee, şöyle oturun bakalım. Ah. Ayol yok yo, benim için değil benim için değil küçük peko da bir arkadaşım için gerekli bir panterin saldırısına uğradı vücudunun tümü parça parça uzaktan mı küçük peko dediğin yer e, buraya 200 kilometre kadar olay ne zaman oldu e, üç gün önce durumu çok ağır demek sağ omzu parçalandı kaburgalarında bir sürü kırık var herhalde bütün vücudu pençelendi bir iki yarayı diktik damarlarını iplikle birleştirdik.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 10 dakika sonra dışarıda buluşalım. Hiç böyle bir adam görmemiştim. Arkadaşını çok seviyor olmalı. Ne yapacaksınız doktor? Gidecek misiniz? Çantamı getirir misin Tommy? Arkadaşınız için ölümü göze alıyorsunuz demek Henüz adınızı bile bilmiyorum ee, Adım Dov doktor Tam Dov Arkadaşının bir panterle boğuştuğunu söylemiştin yanılmıyorsan. Evet doktor Aslında bu kadar soğuk bir yerde panter'e rastlamak çok tuhaf Ben Amerikan aslanı olduğunu tahmin ediyorum Bizim oralarda panter denir onlara Oregon'da bu hayvanlardan birkaç tane vurmuştun Son derece yırtıcı olurlar Ama bu kadar büyüğünü görmedim Canavar gibi bir şeydi inanın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 doktor. ilk mola yerine geldik. Burada biraz dinlenebiliriz. Size sıcak bir çorba hazırlarım. Bu kulübede yaşayan kimse var mı? Hayır doktor hayır. İhtiyar Bertöley'in ölümünden sonra gelip geçenin konağı oldu. İçeride her şey var. İhtiyara herkes severdi. Onun için kimse dokunmaz eşyalarına. Ben sobayı yakayım. Siz dinlenin doktor, dinlenin. Uzun zamandan beri bizim kulbeden dışarı çıkmamıştım.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 Irmak kıyısından 15 kilometre ötedeki eve kolaylıkla varabiliyorsun. Tamam doğ, tamam anlıyorum. Şimdi önüne bak sen. Eh, dönüşünüz çok kolay olacak doktor. Raki iyileştiği anda bir gün içinde sandalla evinize dönebilirsiniz.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 Çok zor doktor. Yapılabilecek bir şey yok. Gerekli malzemeleri kızaktan almaya bakalım. Her tarafımız sularla çevrili. Bir buz dağcının üstünde kaldık dok. Kayalara doğru sürükleniyoruz doktor. Hazır olun? Şu karşıdaki buz parçasını atlamaktan başka çaremiz yok. Hadi doktor. Heh. İşte oldu. Sıra size doktor. Çabuk olun. Ha, bravo doktor.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 Ne yapmayı düşünüyorsun linde Geri dönmeden önce bir şeyler yiyip biraz da dinleneceğim tabii. Sorumun karşılığı değil bu. Yaralı için ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey. Onu ölüme mi terk edeceksin? E, amacın onu öldürmekse bir diyeceğim yok. Ama istersen onu iyileştirebilirsin. Böyle düşünmek seni rahatlatıyor mu? Sen iyi bir doktorsun. Daha önemlisi iyi bir insansın.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 Onu kurtar Lindey Yalvarırım onu kurtar Sinirlisin biraz uzan şöyle Birazdan bir şeyin kalmaz Erkek olsaydım bir pipo içmeni öğütlerdim Sinirlerine çok iyi gelir Demek Onu bu kadar çok seviyorsun Evet Çok seviyorum Onun için ölebilecek kadar Anlıyorum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 Biraz dinlensen artık Bir haftadır gece gündüz demeden çalışıyoruz Sağol Megde Biraz dinlenmeyi hak ettim gerçekten Onu kurtardın Bu önemli değil S Sakat kalacak değil mi Hayır hayır Onu yalnız iyileştirmekle yetinmeyeceğim Eski gücünü kazandıracağım ona Kısa bir zaman sonra tüm deliliklerini yineleyebilecek. Ayıları kovalayıp panterlerle boğuşabilecek Ve eskisi gibi kadınları büyüleyebilecek Nasıl Hoşuna gitti mi ha, Anlaşmayı unutma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 Güzel Raki düzeliyor Birkaç güne kadar kendine gelir Emeklerimiz boşa gitmedi Evet Lindey Kollarını oynatmaya başladı Yüzü de canlandı eh, Artık gelecek hakkında konuşabiliriz sanıyorum Megdi ee, e, e, e, Evet e, tabii Lindey Nasıl istersem İlkin yasal işlemleri yerine getirmek gerekiyor Yeniden evet. evlenmeden önce sen Raki'den boşanmalısın Bu iş bittikten sonra da Ver cenevre. Hı? Ne dersin Gene Cenevre'ye gider miyiz? Sen bilirsin Yok yok öyle olmaz Magdy Bunu benim kadar sen de istemelisin Lente. Evet evet anlıyorum Bu kahrolası heriften mi buldun da beni bıraktın Zengin olduğunu biliyorum ama Bizim de iyi bir yaşantımız vardı Yılda 40 bin dolara yakın para kazanıyordum Belki sarayınız yoktu ama Hiçbir şeyimiz de eksik değildi Bugüne kadar düşünerek bunun karşılığını bulmuş olman gerekirdi Lindy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 Hazırlanman için sana bir saat süre veriyorum Megdi. Bu arada ben kayıyı hazırlayacağım Raki üç günden önce dönemez Harry ile Dove avına çıktılar Bu akşam ırmak yoluyla benim evime varırız Bir hafta sonra da Davsında oluruz Linde sanıyordum ki Ne sanıyordun Senden vazgeçeceğimi mi Ne kadar merhametsiz davranıyorsun Linde Raki'ye veda bile edemeyecek Bir not bırak ona O zaman her şeyi açıklamam gerekir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 Çok. Hiçbir şey söylemene gerek yok meldi. Senin mutluluğun beni de mutlu edecektir. Meldi. Sağ ol meldi. Hoşça kalmeldi. Güle. Ha, Rakiye söyle, bana güvenip de panterlerle falan boğuşmaya kalkmasın. Beni aradığında Klondike'ta bulamayacaktır. Eski Bir Aşk Hikayesinin Sonu adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Jake Landin, Çeviren ve radyoya uygulayan İkbal Gülşen Yönetmen Metin Çoban Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Doktor Lindey, Kamran Usluer Megdi, Alev Özgün Doğ, Haldun Ergübenç Raki, Ahmet Us Strot, Uğurtan Atakan Bob, Zihni Göktay Bir Adam, Ünal Gürel Harry, Erdal Özyagılar Tommy, Ali Belge